Boş Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Kuzey Doğa Derneği'nden önemli bir haber var. Kars'ta bulunan Ani Ören Yeri, Kafkasya Biyoçeşitlilik Sıcak Noktasının merkezinde yer alıyor. Bu özelliğiyle insanlar için olduğu kadar yaban hayatı için de önemli bir alan. Bir yandan Aras Nehri ve Arpaçay vadileri, diğer yandan yalnız çam ve Allahu Ekber dağları ile çevrili. Kars, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu'yu birbirinden Ayırır. Yüksek ve sürekli sıradağlar arasında kalmakla beraber toprakları, yapısı, yükseltisi, iklim ve yararlanma biçimleriyle Doğu Anadolu'nun genelinde farklılaşır. Orta çağda İpek yolu üzerinde yer alan kültürel, siyasi, sosyal ve askeri ve ekonomik açıdan önemli bir şehir olan Ani Ören yeri ise diyojik çeşitlik açısından da zengin bir mirasa sahip. Skandal bir haberle devam edelim. Greenpeace açıklamasına göre Yunanistan... Atık sevkiyat yetkilileri Avrupa atıklarının ihraç edilmesini önleme amaçlı bir koalisyonu temsilen, eden Bazel Eylem Ağı yani Ban tarafından kendilerine gönderilen bir uyarı mektubuna istinaden hızla harekete geçti. Özel bir geminin Türkiye'ye gönderilen ancak şimdi Vietnam'ın Hai Phong kentine yeniden ihraç edilmesi planlanan Alman plastik atıklarıyla dolu 37 konteynere yükleneceği tespit edildi. Konteynerlerin bloke edildiği ve Asya'ya açılmayacakları şimdilik doğrulandı. Şirketin Yunanistan ofisinden yapılan açıklamaya göre uyarı mektubunun ardından Yunan gümrük makamlarının talebi üzerine Pire Limanı'ndaki 37 konteynerin gemiye yüklenmesi durduruldu. Alman Wirtschaftswoche dergisinin haberine göre atıklar geçen yıl Almanya'dan Türkiye'ye gönderilmişti. Ancak ithalatçı Türk hükümetinin karışık ve kirli plastik atık ithalatını kısıtlamaya başlamasıyla atık ithalat lisansını kaybetti. Türkiye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Alman hükümetinin atıkları geri almasını sağlamaya çalıştı. Ancak Alman hükümetinin atığı geri almayı reddettiği bildirildi. Türk hükümeti daha sonra konteynerlerin üçüncü ülkelere ve bu ülkelerden en çok Vietnam'a ihraç edilmek üzere yeniden rezerve etti. İçeriden alınan güvenlik Bilgiler dahilinde çevreci gruplar bu konteynerlerden haberdar oldular ve Yunanistan Pire Limanı'na kadar Alman plastik atıklarının izini sürdüler. Çevre grupları ihracatçı ülkelerin sevkiyat sözleşmesine göre tamamlanmaması durumunda ihraç ettikleri atıkların geri gönderilmesini ve sorumluluk almalarını gerektiren atık sevkiyat yönetmeliği ve bazen sözleşmesi kurallarını dayanarak bu uygulamanın tamamen yasa dışı olduğunu altını çiziyor. Şimdi tüm dikkatler Almanya'ya çevrildi. Lojistik şirketlerinden alınan listeye göre şu anda Türkiye'de nakliye hatlarında Alman plastik atıklarıyla dolu en az 80 konteyner daha olduğu düşünülüyor. Bazen eylem Ağı İcra direktörü Jim Puckett, Almanya'dan Vietnam'a doğrudan ihracat kesinlikle yasakken Alman atıklarının bu şekilde yönlendirilebilmesi çirkin ve kabul edilemez dedi. Almanya bu atıkların ilk etapta Türkiye'ye ihracatına asla izin vermemeliydi. İkincisi, Türkiye talep ettiği zaman kesinlikle geri almalıydı. Şimdi onlara çağrıda bulunuyoruz diyor. Ve Greenpeace Akdeniz Türkiye'den de Temiz Ataş bu konuda açıklama yapmış. Almanya'nın Türkiye'ye ve şimdi dünyaya attığı atıkların sorumluluğunu üstlenmesi zorunlu dedi. Avrupa Birliği son yeşil yeni anlaşmada dünyanın geri kalanını Avrupa'nın atık sorunlarını yönetmeye zorlamama konusunda gerçekten ciddi ise Türkiye'ye ve Vietnam'a gönderdiği tüm atıkları bir an önce almalı dedi. Başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi Güney Amerika ülkelerinde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarını olumsuz etkiledi. Pandemide navlun maliyetleri ve nakliye konteynerleri kıtlığının küresel tedarik zincirlerini sarsması da kahve fiyatlarını arttıran bir başka etken olarak görülüyor. Döviz kurlarının da yükselmesi kahve ithalatında yaşanan sıkıntıya adeta tuz biber olurken sene başında 30 TL'den satılan kahve 150 TL'ye gördü. Eskişehir'de kahve satıcıları kilogram fiyatının 200 liraya çıkabileceğini söyledi. Eskişehir'de baharatçılık yapan Koray Özkılıç fiyatların yükselmesinde kahve tüketiminin artmasında etkili olduğunu vurgulayarak kilogram fiyatının 2200 TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi. Sürdürülebilirlik ve iklim namına biz de kahve yerine belki çaya yönelir Türk kahvesini de eskiden olduğu gibi Çok özel günleri saklarız. Sanıyorum yerelden alışveriş ve yerel ürünlerin geri dönüşünü yaşayacağız bütün bu gelişmelerle. Çin dünyanın en büyük sere gazı salımını yapan ülke olarak karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar zirveye çıkarmayı ve 2060 yılına kadar da karbon nötr olmayı hedefliyor. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı MIT diye geçiyor. 2021-2025 döneminde kapsayan plana göre 2025 yılına kadar karbidioksit salamını %18 oranında enerji yoğunluğunu ise %13 oranında azaltmayı hedeflerine yineledi. Ayrıca çelik, çimento, alüminyum ve diğer sektörlerdeki kapasiteleri sıkı bir şekilde kontrol edeceğini söyledi. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı temiz enerji tüketimini arttırmayı planını da destekledi çelik, çimento, kimya ve diğer endüstrilerde hidrojen enerjisi, biyo yakıtlar ve atık türevli atık yakıtların kullanımının teşvik edileceğini söyledi. Bakanlık planının ayrıca demir cevheri ve demir dışı madenler gibi kaynakların rasyonel kullanımını teşvik etmeyi ve geri dönüştürülmüş kaynaklarının kullanımını da geliştirmeyi de hedeflediğini söyledi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz hep beraber bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.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 Bosch, yaşam için teknoloji.